se diyordu. Şimdi ne yapmalı diyordu. Yarın yine zelil bir ecir sıfatıyla o matbaaya gidecek, o adam için çalışacak, hiçbir şeyi vakıf değilmişçesine ona gülmek için kendi kendine cebre düşecek değil mi? Lakin matbaada belki onun kadar benim de hakkım var demek istedi. Bu fikirle kuvvet bulmaya çalışıyordu. Fakat heyhat, artık hakikati tezihin edemiyor, gözünün önünde tecelliye başlayan zelil mevkiinin üzerine münevver bir örtü çekemiyordu. Burada pencerenin kenarında gözlerini bu zülmetlerle doldurarak birbirinin ardına yığılmış siyah duvarlar şeklinde imtidad eden bu fezanın sinessinden çıkan sükûta benzer uğultuyu dinleyerek ötede biri de bu zülmet zeminini içinde birer sarı leke şeklinde parıldayan münevver pencerelerden birkaç mühtecip ziya parçalarından gözlerini ayırmaya çalışarak artık önünde dehşet geniş bir uçurumun Azim ve korkunç ağzını açıp kendisini yutmayan müheyyâ olduğunu görüyordu. O vakit kâbuslarla, mahmul rüyalar arasında bir boşluk içine düşüyormuş, bitmez tükenmez bir sükutla yetişilmez bulunmaz bir derinliğe iniyormuş gibi içinde bir şey duydu. Matbada artık çalışmalarına ruh perver bir emelin iştirak edemeyeceğini, bilakis orada kendisini nefret ettiği bir adamın esiri sıfatında görmekten nefsini men etmek mümkün olamayacağına emindi. Bu neticeyi ta ilk gününden beri meçhul bir his kendisine haber vermekten hali kalmadığı halde o gitmiş ailesinin biricik servetini o mülevvez matbaanın dişlerine atı vermişti. Şimdi hatasının ehemmiyeti ifrad eden bir fikirle zihninde büyüyor, bir cinayet dehşetini alıyordu. Bundan sonra ne yapacak? Biraz evvel kardeşinin musibetini def etmek çaresini ararken bir idam hükmü soğukluğuyla inen bir kelime, suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır suları yararak ricat mümkün olmayan bir sükûtla kalbinin en derin noktalarına kadar türlü emelleri ezerek, hülyaları parçalayarak iniyordu hiç evet hiç bundan sonra hepsine veda etmek bir aralık şiir buharı ile bulanan gözlerin önünde yükseldiğini gördüğü Emel Kahahanesi'nin artık enkazı kenarına oturup uzun bir hırmağan nazarıyla onun matemini tutmak lazım geliyordu. Ya Lamia ya Eseri o zaman güya kalbinde bir gizli kuvvet A bir uykudan silkinerek uyandı. Bu iki hatıra birden damarlarının içinde bir ateş seyyaresi tutuşturdu. Gözleri ötede birde siyah bir zemin üzerine serpili vermiş mütebessim sarı yakutlar şeklinde ışıldayan yıldızlara bakıyor. Bunların arasından Yulias'ın perisini bir sis içinde gibi görüyordu. Evet, Lamia ile eseri O zaman ellerini uzattı, karanlıkta, minderin üzerinde, melûl ve muhtazır bir edâ ile serilen o defterciyi, o emellerinin en iyisini araştırdı. Onu yarası bağlanacak, kırık kanadı sarılacak, mecruh bir güvercin gibi okşayıcı, öpücü bir elle tuttu. Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi. Son sayfe olacağını tahmin ettiği yaprağa kadar geldi, orada o iki kelimeyi, o beş sıfırı bir rüyiyet vehmi ile tekrar gördü. Lamia şimdi onun hatrasıyla bütün fıtratının metaneti, bütün mesai azmi canlandı. Şurada elinde bu defter, kalbinde kesik bir zulmet içinde yalnız bir ümit veri, karşısında sonsuz bir Adem tezası şeklinde intidad edip giden bu siyah semayı istihşad ederek Lamia'ya malik olmak için kendi kendine yemin etti. Bu dakikada artık tamamen bir karar ittihaz etmişti. Ne olursa olsun madem ki hayatında muvaffakiyet onunla daim bu matbaayı temellük etmek için sabredecek. Bütün vehimlerine, hislerine galip ederek yarın yine matbaaya gidecek, yine çalışacak, uğraşacak, her şeyi tamir edecek ta ki Artık yatağına girmek için acele ediyor. Bu son karan üzerine uyumak istiyordu. İki eğil ile defteri dudaklarına kadar çekti, gözlerini kapadı, o göremediği kelimeciklerle sıfırları uzun bir buğse ile öptü. Bu muzlim gecenin sinesinden sanki bir nefes çıktı. Onun bu aşk buğsesini bir siyah mevci içinde tesid etti. Ekserya çok düşünceli zamanları takip eden derin uykulardan biriyle uyuduktan sonra Sabahli'nin kendisini tamamen sükununu iade etmiş buldu in evvel ikbali düşündü şüphesiz geceki ansap tuyağını geçmiş olacak diyordu akşam kardeşine saadetini iade edebilmek için hiçbir imkan tasavvur etmezken bu sabah belki şu iki kalbi birbirine yaklaştırabilmek mümkün olacağını düşünüyordu ikbali bu sabah daha sakin bir nazarla tetkik etmek iktimal biraz söyletmek için karar vermişti ona Sen şu noktadan mecruhsun demek sizin onun betbahtlığının neviini tayin etmek sizin tedavi etmek istiyordu. Hastanın nazarında meydana çıkarıldı veren manevi emras kadar tedavisi müşkil şey olmayacağına inanırdı. Muhitin tensirlerine ne kadar esiriz. Muzdim bir gecenin şu münevver sabahı bütün melalini bütün yeksini silmişti. Şimdi Perdenin açık kalmış bir kenarından hafif bir güneş dalgası girerek Ahmet Cemil'in kar yolasının kenarına kadar mail bir sütun şeklinde düşüyor. Hava ve ziyadan mürekkep bir şelale gibi yüz binlerce toz parçalarından, ince kıllardan, o bir odanın donuk havasında görülemeyen, sayılamaz, tayin edilemez zerrelerden, mürekkep şinaverlerle, rakkaselerle dalgalanıyor, bu odanın sükûnu içinde bir hayat tuğyanı uyandırıyordu. Ahmet Cemil yazahanesinin köşesine bacakları sallanarak oturmuş, sigarasının dumanlarıyla bu mütelahatım sütununun oyunlarını seyrediyordu. Bazen ağız dolusu duman püskürerek, bazen küçük hamlelerle halkalar salı vererek, ara sıra bir makaradan iplik boşanır gibi ince rakkas bir hat çıkararak bunları süzgün gözleriyle takip ediyordu. Bu bulutçuklar, halkalar, şeritler Evvela odanın rakit görünen havasında fersiz bir beyazlıkta teveccüh noktasını tayin edemeyerek mütereddit sallanıyor. Sonra o münevver sütunun telattu cazibesi bir halkanın kenarına ilişiyor. Suya düşmüş bir ince kağıt gibi o duman tabakasının üzerinden perişan bir dalga geçiyor. Güya ensicesi çözülüyor, parça parça dağılıyor. Daha sonra üzerine bir bulut gölgesi isabet etmiş, bir kar satıyası şeklinde bir donukluk bırakıyor, o vakit o yüz binlerce şinaverlerin, rakkaselerin her an mütebeddil, mütemevviç haksında daha seri, daha oynak bir faaliyet, taze bir hayat buhranı uyanıyordu. Böyle bulutlar halkalara karışarak uzun bir şeridin içinde ufak bir ihtizazla bir kasırga şeklinde süzülüp sarılarak o güneşin bütün havasını boğmak isteyen telatum merkezine doğru çekilip gidiyorlardı. Bu oyun sabah güneşinin şu sahnesi, şu münevver zemini, o yüz binlerce zerrelerin mest raksı, odasına bir neşe şelalesi, coşkun bir sütunu şeklinde akan bu güneş çağlayanı, Ahmet Cemil de şimdi her şeyi iyi görmek meyili uyandırıyor, her şeyi tamir ve ihya edebilecek zannettiren bir his peyda ediyordu. İri, suya düşmüş bir taşın sukut noktasından büyüye büyüye açılmış bir daire şeklinde, vasi bir halkanın ortasından küçük, zarif, sevimli bir çocuk bileziği çırpınarak geçerken, Ahmet Cemil bu sabahki asap meyline göre bir felsefe icat ederek kendi kendine, İnsan betbağlığının bahtiyarlığının mucididir. İkbal her şeyi iyi tarafından gösteren bir noktayı nefsine vaz etsin, mesut olur diyor. Daha sonra fakat onu o noktaya getirebilmeli diye bir mütemmim mutala ilave ediyordu. Yazanesinin köşesinden atladı, kapısını açtı, lahvali bir ses takınarak kapısından bağırdı. Anne İkbal'e söyle de buraya gelsin. Doğrudan doğruya İkbal'i çağırmaya cesaret edemiyordu. İkbal henüz kendi odasındaydı. Sesini işitince sofaya çıktı. "Beni mi istiyorsun abi?" dedi. İkbal'in ağzında daima latif bir muhabbet hücceti gibi, çocukluğa mahsus saf edasıyla tekrür eden bu abi hitabı, bu sabah Ahmet Cemil'in kalbini bir rikat tatlılığıyla ısıttı. "Odama gelir misin İkbal? Bu sabah sana iş çıktı." dedi. Ne kadar zaman geçmişti ki iki kardeş arasında bir gömlek tamiri, yahut noksan bir düğme ikmali kabilinden bir iş çıkmamıştı. Belki izdivacından beri birinci defa olarak kardeşinin bir işini yapmaya vesile bulduğuna sevinerek İkbal sepetimi alayım şimdi geliyorum dedi. Bir dakika sonra elinde sepetle Ahmet Cemil'in odasına geldi. Onun tamir edilecek birçok şeyleri birikmişti. İkbal'i mümkün mertebe yanında ziyade alıkoymak için ilikleri bozulmuş gömleklerini, astarı sökülmüş ceketini, kenarı ayrılmış mendilini önüne döktü. Evelâ İkbal bu davetle gece yarım kalan vak arasında bir münazabet olacağına hükmetmiş, onun sesini işittiği zaman kalbi çarpmıştı. Fakat bu tamire muhtaç şeyler önüne yığılınca müsterih oldu. Ahmet Cemil yazanesinin üzerinde sürüklenen bir kitabı aldı, ta minderin öteki ucuna, İkbal'in karşısına oturdu. Fakat gelişi güzel açı verdiği sayfa çevrilmiyor, bitmiyordu. Gözleri kitabın üzerinden kayarak İkbal'in soluk çehresine çevriliyordu. Bu sabah genç kadının yüzünde musibetlere tahammül için karar vermiş olanlara mahsus bir melul sükun vardı. Gece bir tuğyanla boşanan gözyaşlarından sonra asabı gelilmiş, gevşemiş, gözlerine bir sakin donukluk gelmişti. Üzerinden müthiş bir fırtına geçmiş bir gök parçası gibi çehresinde bir yorgunluk eserinden başka bir şey yoktu. Ahmet Cemil kardeşini şu hazin haliyle pek güzel bir şiir melal ile güzel buldu. Eniştesi için nasıl oluyor da bunlar hıyanet ediyor diyordu. Bir aralık İkbal dedi. İkbal gözlerini kaldırdı. Ne kadar zaman oluyor ki seninle şöyle karşı karşıya bulunmadık. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçtu, gözlerini indirdi. Şimdi Ahmet Cemil'i öyle yüzüne bakmayarak dinlemek istiyordu. O kesik kesik pesaret buldukça ilave ederek aynı söyleyiş tarzını takip etti. Bir kız evlendikten sonra bütün muhabbetinin kocasına inhisar edeceğini zaten bilirdim. Fakat inanır mısın Dikban enişteme o kadar merhudiyetine son derece memnun olmakla beraber bize biraz küçük bir muhabbet hissesi tefrik etmiyorsun zannediyordum. Bak cevap vermiyorsun. İşine gelmiyor değil mi?